وشر الامور محتساتها وكل محتسته بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد ترام kardeşlerim selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatu Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bu ümmet üzerindeki haklarından bahsediyoruz. Bugünkü konumuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her peygamber gibi Allah Azze ve Celle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da nübüvvetini, peygamberliğini kanıtlayan bazı hüccetler, deliller ve mucizeler vermiştir. Bu her peygamberde Allah Azze ve Celle'nin bir sünnetidir, sünnetullahtır bu. Musa Aleyhisselam'a verildiği gibi, İsa Aleyhisselam'a verildiği gibi Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a da bazı mucizeler verilmiştir. Bu mucizeler Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın Muhammed Sallallahu Aleyhi sellemin Allah tarafından gönderildiğinin, Allah tarafından hak ile gönderildiğinin ve Allah tarafından vahye muhatap olan bir peygamber olduğunun kanıtıdır. Ki bunlardan bazıları Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamın doğumundan önce meydana gelmiştir. Bazı kitaplar Kur'an'dan önce indirilen semavi kitaplar Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın geleceğinden bahsetmiştir. İsminin ...Ahmet olacağını söylemiştir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumundan önce... ...fil vakasının gerçekleşmesi... ...ve doğduğu sene Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu sene... ...meydana gelen bazı olaylar... ...ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olarak... ...gönderildikten sonra kendisine Kur'an-ı Kerim'in verilmesi parmaklarının arasından suyun kaynaması, işte yemeğin çoğalması gibi daha birçok mucizeler ve kıyamete kadar devam edecek birçok mucizeler Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a verilmiştir. Tabii ki bu mucizeler iman edenlerin imanına vesile olup iman eden kimselerin imanını artırdığı gibi küfredenlerin de küfrünü artırmıştır. Apaçık, özellikle ayın, yayılması, ayın ortadan ikiye yarılması gibi bir mucizeyi apaçık gözleriyle gördükleri halde bu ancak bir sihirdir diyerek gene inkarlarına, küfürlerine devam etmişlerdir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın birçok mucizesi vardır. Birini ufaklı. Ama Allah Resulü aleyhissalatu vesselama kendi kavmi, yaşadığı kavmine, yaşadığı ortama uygun olarak en büyük mucize hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim'dir. Yaşadığı topluma baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi kullandıkları ana dillerinin ki Arapça çok mükemmel kullanan bir topluluğun içerisinde yaşıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kendisi ümmi bir peygamber. Yani okuma yazması olmayan bir peygamber. Yaşadığı toplum Arapçayı fasih konuşan edebiyatı, şiiri ve konuştukları dili çok mükemmel derecede en üst seviyede kullanılan bir topluluğun arasında yaşıyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ne zaman ki Kur'an-ı Kerim indi o çok güzel konuştuklarını, çok güzel şiir yazdıklarını ve kullandıkları dili en üst seviyede konuştuklarını kullanabildiklerini zanneden o kimseler, o konuştukları dilde bile ne yaptılar? Aciz kaldılar. Allah Azze ve Celle daha önceki peygamberlere vermediği şeyi, vaadi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verdi. Çünkü daha önce hiçbir peygambere Allah Azze ve Celle onun vahyettiği şeyi yani kitabı koruyacağını vaat etmemişti. Ama Kur'an-ı Kerim'i indirdiği zaman Allah Azze ve Celle اِنَّا نَحْنُ نَزَّنَّ الزِّكَىٰ inna لَهُ لَحَافِظُونَ Buyurdu ki Allah Azze ve Celle Ey Muhammed bizim sana indirdiğimiz yani Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğimiz, verdiğimiz Kur'an'ı biz indirdik ve onu kıyamete kadar da koruyacak olan biziz buyurdu Allah Azze ve Celle. Ama daha önceki Tevrat, İncil, Zebur gibi semavi kitaplarının hiçbirisini Allah Azze ve Celle bu vaatte bulunmamış ve o toplumun insanları o kitapları ne yapmışlardı tahrif etmişler. Kafalarına göre yeniden yorumlamışlar, kafalarına göre metinlerini değiştirmişlerdir. Ama Kur'an'ı Allah Azze ve Celle bundan men etmiştir. Ve onun korumasını yani onda ne bir eksiklik ne de bir fazlalık yapılmayacağına dair Allah Azze ve Celle onu koruması altına almıştır. Ki ayetinde bunu da apaçık belirtmiştir. Kur'an'ı sana biz indirdik, onu kıyamete kadar muhafaza edecek olan da biziz buyurmuştur. Allah Azze ve Celle. Bu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Bukhari'de gelen rivayette Mâ enbiya-i illa illâ u'tiye minel âyâti mâ mithluhû âmen aleyhil beşar Gönderilmiş peygamberlerden her bir peygambere kavminin iman etme sebebi olarak mucizeler verildi. Her, peyli, her nebiye. Ve innemâ kânel nezî utîtuhu vahyen evhâhallâhu ileyh. Bana da Allah Azze ve Celle vahiy indirdi. Yani Kur'an'ı indirdi. Fe ercu enni ektharuhum tabi'an yevmel kıyâme. Ve ben ümit ediyorum ki kıyamet günü tabiatı yani kendisine uyulanı kavmi en fazla olan ben olmayı ümit ederim diyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Şimdi Kur'an-ı Kerim hiç şüphesiz Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselama verilen en büyük mucizedir. Tabii ki biraz sonra bahsi gelecek birçok Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselama vahiy mucizeler verilmiştir. Ama o topluma baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a verilen Kur'an en büyük mucizesi olmuştur Aleyhisselatu Vesselam. Ki Kur'an'a baktığımız zaman Allah Azze ve Celle orada birçok emirler, hükümler vermiş, kısalar anlatmış, gayetten haberler vermiş geleceğe dair, geçmişe dair ki bu o insanlar içerisinde en büyük mucize olmuştur. Ve Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de o topluma toplumu tehdit etmiştir. Neyle tehdit etmiştir? O konuştukları Arapça dilini çok mükemmel konuştuğunu zanneden o kimselere haydi Kur'an'ın bir mislini getirsenize diyerek tehditte bulunmuştur. İlk önceleri onlar Kur'an'a baktıkları zaman Zannettiler ki onun bir mislini getirebiliriz. Çünkü bizler konuştuğumuz Arapçayı çok mükemmel konuşan insanlarız. Onda ne var ki dediler. <gülüyor> Eğer biz dilersek onun aynını getiririz. Bunda ne var ki? Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değil dediler. Kur'an'ı bir masal kitabı zannettiler. Ama Allah Azze ve Celle onun bir kelimesini dahi getiremeyeceklerin dahi onları tehdit etti. Ve bu tehdit üç merhalede gerçekleşti. Birinci merhalede Allah Azze ve Celle onlara Kur'an'ın misli gibi, aynısı gibi bir kitap getirebilir misiniz diye tehditte bulundu. Ve buyurdu ki اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ Yoksa o Kur'an'ı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in uydurduğunu mu söylüyorlar? Bellayukminun. Bilekiz onlar o Kur'an'a iman etmiyorlar. Feletu bihadisin mislihi in kenum sadiqin. Eğer sadıklardan iseniz, sözünüzde doğru söyleyenlerden iseniz, o zaman hadi o Kur'an'ın bir benzerini getirsenize. Hadi onun bir onun bir benzerini getirin. Ve Allah azze ve celle orada tehdit etti. Bu birinci merhale. Hadi Kur'an'ın bir benzerini getirin. Bunu yapamadılar. İkinci merhalede Allah Azze ve Celle onlara hadi bunu yapamadınız öyleyse o Kur'an'ın benzer on tane sure getirin diye tehditte bulundu. Ve buyurdu ki em neftara, yoksa onlar Muhammed Allah'a iftira mı attı diyorlar. قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرًا مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ O iftira attı dediklerinizden on tane sure getirirseniz getirseniz ya وَدْعُوا مَنْ اِسْتَتَعَتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِمْ كُنْتُمْ Eğer doğru söyleyenlerden iseniz Allah'tan başka yani çağırabildiğiniz veya yardım alabileceğiniz ne kadar kimse varsa onları da çağırın. Sadece siz değil. Ama onlar o on sureyi dahi getirmeye ne yapamadılar? Güçleri yetmedi, yetmeyecektir de. Ki Allah bunları bu şekilde tehdit etti. Üçüncü merhalede Allah Azze ve Celle onlara bir sure getirmeleriyle tehdit etti. وَاِنْ كُنْتُمْ fi رَيْبٍ مِمَّا Eğer kulumuz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğimizden Şüphe içerisindeyseniz, şüphe diyorsanız, Fatu bir suretin suretin onun benzeri bir sure getirin. Üç merhale. Birincide Allah Azze ve Celle, hadi Kur'an'ın bir benzerini getirin buyurdu. Ama onlar bunu başaramadılar. İkinci merhalede Allah Azze ve Celle yine tehditte bulundu. On tane sure getirin, yine başaramadı. Bir tane getirin, bir sure getirin onun benzeri, onu da başaramadılar. Vatguşuha da akumindun illahi in kuntum sadqiin ve şahitlerinizi de çağırın. Eğer sadıklardan iseniz, da bunu da başaramadılar. İşte bu bütün çabalarına rağmen, bütün o konuştukları dilin mükemmelliklerine rağmen hiçbirini ne yapamadılar, güç getiremedi. İşte bu Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verilen en büyük mucize kardeşlerim. O kafirler, o müşrikler dahi bundan ne yaptılar? Aciz kaldılar. Ve çok iyi bildiler. Yakinen bildiler ki bu Kur'an Allah Azze ve Celle tarafından Nebisi, Resulü ve kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilen bir vahiyden başka bir şey değildir. Ama tabi ki inanan inandı, iman etti. İman edenler imanlarını artırdı. Küfredenler de küfürlerine devam etti. Daha sonra Allah Azze ve Celle onların bu acziyetlerini, üç tehditten sonra bu acziyetlerini dile getirerek, bir sure dahi getiremediklerini beyan ederek diyor ki Allah Azze ve Celle فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا yapamadılar mümkün değil وَلَمْ تَفْعَلُوا yapamazlardı asla mümkün değil فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا yapamadılar ve asla da böyle bir şey yapamayacaklar mümkün değil فَاتَّقُ النَّارَ اللَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عِدَّةِ لِلْكَافِرِينَ öyleyse Yakıtı insanlar ve taşlar olan ve kâfirler için hazırlanmış ateşten sakının korkun buyurdu Allah Azze ve Celle. Mümkün değil. Ve bir mislini getirmeyi gene başaramayınca ümitlerini kesince Allah azze ve celle buyurdu ki: "Kul le inictema'atil insanu vel cinnu ala an yetu bi misli hadhal Qur'an" Onlara de ki Muhammed sizin insiniz insanınız cinliniz bir araya gelsin. ne için bir Kur'an'ın bir mislini getirmek için meydana getirmek için meydana getirmek için insanınız ve cinliniz bir araya gelse toplansanız la yetuna bir <gülüyor> mislihi onun bir benzerini getiremezsiniz mümkün değil. O لو كان بعضهم لبعضهم لبعض الظهيره birbirinize yardım dahi etseniz bunu asla asla başaramazsınız buyuruyor Allah azze ve celle. Onlar bundan ümitlerini kesince Allah azze ve celle daha önce daha sonraki surelere elif lam mim, elif lam ra, elif lam mim ra gibi harflerle başladı. Bunlar Arapça harfler olmasına rağmen siz bunu dahi getirmekten acizsiniz buyurdu Allah Azze ve Celle. Bakın elif Lam, min. Üç tane harf. Artık onlar ümitlerini kestiler. O Kur'an'ın mucizesine artık teslim oldular. İsteselerdi de. Hoşlarına gitse de hoşlarına gitmese de onlar o Kur'an'ın mucizevi yönü açısından ne yaptılar? Boyun eğdiler. Eğmek zorunda kaldılar. Yapamadılar ve yapamayacaklardı. Ve Allah Azze ve Celle ondan sonra Elif Lam Mim, Elif Lam Ra, Elif Lam Mim Ra gibi başlayan sureleri indirdi kardeşlerim. Yani siz bu harfleri de, dahi getirmekten acizsiniz buyurdu Allah Azze ve Celle. Evet. Allah Azze ve Celle'nin sünneti gereği, sünnetullah... Her peygambere mucizeler vermiştir. Kavmine uygun. Musa Aleyhisselam'ın zamanında ne meşhurdu? Sihir meşhurdu. Allah Azze ve Celle ona asa verdi. Asayı attı ve o sihirbazların yılan gibi gözüken o şeylerini asası ne yaptı? Hepsini yuttu. İsa Aleyhisselam'a zamanında tıp çok ileriydi. Allah Azze ve Celle İsa aleyhisselama da mucize olarak ölüleri diriltme, anadan kör olan, kör olarak doğan kimseleri gözünü açma, abraş hastalığı olan lekeli cilt lekeli dediğimiz abraş hastalığını iyi etme, sonradan kör olan kimseleri iyi etme gibi Allah'ın nebisi İsa aleyhisselama da bu tür mucizeler vermiştir. Ve bizim peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e de konuştukları dili en güzel şekilde kullanabilen o Arap topluluğuna ne yaptı? Kur'an'ı Kerim'i en büyük mucize olarak verdi. Ve burada e, kafirler, o müşrikler onun bir benzerini getirmekten aciz oldular. Kur'an'ın üslubu, hükümleri, o anlatmadaki netlik apaçık bir şekilde yapması ki bazı o akılsızlar onun bir benzerini getirebileceğini hayal ettiler ama maalesef kendi üzerlerine güldürmekten başka bir şey yapmadılar. Biraz akıl sahipleri onun hakikaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Allah tarafından indirilmiş bir mucize olduğunu böylelikle kabul etmek zorunda kaldılar. Ve yine şu açıdan aciz kaldılar. Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da indirdiği o hükümlerin insanın aklına, fıtratına yaratılışa uygun gelmesi ve bütün insanlığa hidayet etmesi, her türlü akide olarak, ibadet olarak, iktisat, siyaset, edep, ahlak ve insanların İçimai hayattaki yaşantılarındaki bütün şeyleri düzenleyici olarak gelmesini gördüler ve bundan da ne yaptılar? Geldiğini görüp bundan da insanlar aciz kaldılar. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de verdiği geçmiş ümmetlere dair ve geleceğe dair gaybi meseleler ve bunların gerçekleşmesi... Allah Resulü aleyhissalatu ve selama verilmiş en büyük mucize olduğunu kabul etmek zorunda kaldılar. Ki Allah Azze ve Celle onu ne yapmıştı? Koruyacağına dair e, kesin ve kesin olarak biz Muhammed ümmetine vaat etmişti. Ve günümüze baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de aslında Allah tarafından e, haber verilip günümüzde Güya bazı insanların işte keşfettik dedikleri birçok olayı da Allah Azze ve Celle 14 asır önce Kur'an'ında ne yapmıştır? Haber vermiştir. İşte anne karnındaki çocuğun gelişimi, daha sonra yeryüzünün oluşumu, işte denizlerle alakalı olsun veya hayvanlarla alakalı olsun Allah Azze ve Celle birçok şeyi, 14 asır önce Kur'an'da haber verdiği halde bazı insanlar bugün çıkıp işte bir şey keşfettim deyip ortaya çıkıyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle onu Kur'an'da ne yapmıştır? Önceden haber vermiştir ki bazı Müslüman alimler, yazarlar bunları bazı kitaplar e, telif ederek bunları kitaplarında ne yapmışlardır? E, haber vermişti, vermiştir. Allah Azze ve Celle diyor ki Kur'an-ı Kerim'de وَلَقَدْ صَرَّفْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ biz diyor sana bu Kur'an'da her türlü misali verdik فَأَبَى أَكْسَرُ مِنْ nasi اِلَّا كُفُورًا ancak insanların çoğu ne yaptı bunu inkar etti iman etmekten kaçındı ve kafir oldular Kur'an-ı Kerim o zaman müşriklerin arasına, o kafirlerin arasında indiğinde nasıl ki mucize ise o diliyle, anlatışıyla kıyamete kadar da aynı şekilde mucize olarak kalmaya devam edecektir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama verilen mucizelerden bir tanesi de inçikakul kamar ayın ortadan ikiye ayrılması Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Kamer suresinde اقتربeti sa'atu ve kamar kıyamet saati yaklaştı ve ay ortadan ikiye ayrıldı fe in yarav ayeten yu'ridu o mucizeyi görenler ne yaptılar? inkar ettiler yüz çevirdiler <gülüyor> ve ne dediler? bu devam ede gelen sürekli bir sihirden başka bir şey değil dediler Halbuki o mucizeyi isteyen kendileriydi. Allah Resulü Aleyhisselatü o mucize verildiği halde ne yaptılar? Bu bir sihir dediler, inkar ettiler. Enes radıyallahu anh'ı diyor ki, Mekke ehli Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir mucize istediler. Ve o anda ayın ortadan ikiye ayrıldığını gördüler. Abdullah ibn Mesud diyor ki radıyallahu anh, İn şakkal kamuru ala ahdin sallallahu aleyhi ve selleme şakkayın. Allah Resulü Sallam zamanında ay ortadan ikiye ayrıldı. Ve Allah Resulü Sallam şahit olun buyurdu diyor. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın mucizelerinden bir tanesi parmakları arasından suyun kaynaması, çoğalması meselesi kardeşlerim. Enesil-i Malik radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam Medine'de bir yerdeyken kendisine bir kapsı getirildi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kaba elini koydu ve diyor su tıpkı kaynar suyu gördünüz mü? Kaynar derken pınar'da, pınarda veya e, yerden çıkan su aynı o şekilde diyor su diyor çıkmaya başladı parmaklarının arasından ve o anda kaç kişi varsa o sudan abdest almaya başladı. Hatade diyor ki Enes radıyallahu anh huya, o zaman kaç kişiydiniz? Bu rivayette 300 veya daha fazla kişiydik diyor. Yani düşünün bir kap su bir maşraba veya ufak bir kapta leğende neyse o kaptan Allah Resulü ellerini koyuyor mübarek elini ve Allah'ın izniyle bir mucize olarak su çoğaldıkça çoğalıyor ve 300'den daha fazla insan o sudan abdest alıyor. Allah onlardan razı olsun. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mucizelerinden bir tanesi çok az bir yemekle birçok kimsenin karnını doyurması. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki, Babası Ebu Talha, annesi Ummu Süleym'e dedi ki, ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı gördüm, sanki üzerinde bir açlık hissi vardı. Allah Resulü aç diyor. Senin yanında bir şey var mı? O diyor ki arpadan yapılmış ekmek parçaları çıkardı. Benim yanımda olan budur dedi diyor. Ve Eles Allahu anhu'ya alıyor bohçayı elimin altına gizledi Örtünün bir kısmını da benim üstüme sarıp sarmaladı ve beni Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdi. Enes radıyallahu anh. O az bir ekmeği, o başörtüsüne sardığı az bir ekmeği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a götürecek ve Allah Resulü orada oturup tek başına karnını doyuracak. Onun niyeti bu. Sonra diyor beni Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdi. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldiğimde, yanına geldiğimde mescitte oturuyor ve yanında da bir grup insan vardı diyor. Ve bana dedi ki, seni baban Ebu Talha mı gönderdi? Dedim, evet. Yemekle mi gönderdi? Yani seninle birlikte yemek mi gönderdi? Ben de evet dedim diyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanında bulunan, mescitte bulunan insanlara hadi kalkın dedi diyor. Ebu Talha'nın evine gidiyoruz. Ebu Tarha bunu öğrendiğinde hanımına geliyor Ummu Süleym'e haber veriyor. Allah Resulü Aleyhisselam'la bir grup insan geliyor. Onlarca insan. Ummu Süleym Allah Resulü Aleyhisselam'a iman etmiş ensarın ilk kadınlarından bir tanesi. Allah ve Resulü en iyi bilendir diyor. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a geliyor Ummu Süleym'in yanına ne var diyor yanınızda? O da o birkaç ekmek kırıntısını gösteriyor. Allah Resulü Aleyhisselam o ekmek kırıntılan üzerine biraz da yağ tulumundan çıkartılan bir parça yağ sürmesini ve beklemesini emrediyor. Daha sonra dışarıda bekleyen insanları onar onar içeri alıyor. İlk on kişi giriyor, çıkıyor, yiyor, çıkıyor. Daha sonra on kişi yiyor, çıkıyor. Daha sonra on kişi, on kişi derken orada 70 veya 80 kişi o az bir kırıntı parçalarıyla doyuyor kardeşlerim. Bu da Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın mucizelerinden bir tanesi. Yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın mucizelerinden bir tanesi, onun peygamberliğini ispatlayan mucizelerden bir tanesi de gayipten ve ileride olacak olaylardan haber vermesi. Konuyla alakalı olarak Hüzeyfe İbnül i Yaman radıyallahu diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bizim aramızdayken kalktı ve o makamdayken kıyamet saatine kadar olacak her şeyi bize haber verdi. Ve o haberi bizim içerimizde, içimizde ezberleyen, ezberledi, unutan da unuttu diyor. İşte şu benim arkadaşlarım hepsi onu öğrendiler diyor. Ancak diyor ben ondan bir şey unuttuğum zaman tıpkı diyor bir insanın bir insanı gördüğü zaman nasıl onu hatırlarsa ben de diyor gördüğüm zaman işte o verdiği olaylar gerçekleştiği zaman gaybe dair o zaman ben de onları hatırlıyorum diyor Hüzeyfe İbnül Yaman radıyallahu aleyhi Evet Allah Azze ve Celle Peygamberi Aleyhisselatu Vesselam'ı peygamber olarak göndermiş ve onu da bu tür mucizelerle ne yapmıştır? Güçlendirmiştir. Bu tür mucizelerle yardım etmiştir. Ona bununla beraber iman eden iman etmiş, küfreden de ne yapmıştır? Kafirliğine, şirkine, küfrüne devam etmiştir. Evet. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Bize hem dünyada iyilik versin hem de ahirette iyilik versin ve bizi cehennem azabından rahmetiyle korusun ve rahmetiyle cennetine girdirdiği kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allahumma amin. Subhanekallahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilaha illa ente, estagfiruke ve atubu ileyk. Ve ahiru du'vana en rabbil alamin.